Merhaba Su Hakkını Hoş Geldiniz. Ben Akgün Ben Nuran Yüce. Bu hafta programımızın e, açılışında bir değişiklik yapıyoruz. Genelde Akgün e, genelde değil, hepsinde Akgün e, aslında bu hafta hangi konuyu ele alacağımızı ifade eden girişi yapıyordu. Evet. E, bu değişikliği yapma nedenimiz Akgün bir toplantıya katıldı Su Hakkı Kampanyası adına. E, o toplantının e, o toplantıda hmm. yapılan tartışmaları buraya aktaracak. O yüzden aslında konuğumuz aynı zamanda. Evet. <gülüyor> Hoş geldin <bulduk>. Akın. <gülüyor> Hoş bulduk efendim. <gülüyor> Diyelim. Ee, geçtiğimiz hafta sonu 9-11 Haziran'da Barcelona'da korkusuz şehirler toplantısı yapıldı. Bu uluslararası belediyeci toplantıya korkunun ve güvensizliğin nefrete, eşitsizliklere, yabancı düşmanlığına ve otoriterliğe çevrilerek yükseldiği bir dünyada kentler insan haklarını, demokrasiyi ve müştereklerini savunmak için bir araya geliyor denilerek çağrı yapılmıştı. E, toplantıya 5 kıtanın 68 e, ülkesinden e, 180 kentinden çeşitli belediye, e, sivil toplum kuruluşları ve platform temsilcileri katıldı. Atölye çalışması yapıldı. Yuvarlak masa toplantıları, paneller vardı. Yani toplamda 30'dan fazla farklı e, topla, e, etkinlik gerçekleştirildi. Toplantının e, içeriği ise, toplantıların içeriği ise e, suyun dışındaki konuları da içeriyordu. Hı hı. Onu da söylememiz gerekiyor. E, çok çeşitli konular, mültecilik meselesi vardı, e, radikal sağa karşı muhalefet vardı, politikanın e, feminez, feminize edilmesi, edilmesi vardı. Hı hı. Yani çok geniş bir e, alana yayılmıştı toplantı baş, başlıkları. E, toplantıyı düzenleyen kurum Barcelona e, en kamu adlı vatandaşlar platformuydu. Bizim de geçtiğimiz yıl e, uluslararası konferansımıza, su mücadeleleri konferansına e, en Camu'dan, e, Barcelona en kamudan, e, bir konuşmacımız e, gelmişti oradan. Evet. Platform 2015 yerel seçimlerinden bu yana Barcelona'nın azınlıklar hükümeti olarak işliyor. 2015 seçimleri İspanya'nın başka şehirlerinde de sol belediyelerin kazanmasıyla sonuçlanmıştı. Ee, i̇şte en son seçimler neoliberalizm ve yoksulluktan farklı olarak dayanışmanın rüzgarının yeniden esmeye başladığı bir dönem başlangıcı olarak ifade edilmişti İspanya içerisinde. Şimdi... Evet. Ee, Akgün de... Çok güzel bir giriş oldu. <gülüyor> evet. Su Hakkı kampanyası adına e, işte su meselesine bu alternatif yaklaşımlar, daha doğrusu bu ilerici belediyeler, korkusuz belediyeler nasıl yaklaşıyor? Ve e, bir işbirliği kurulabilirim mi? Türkiye arasında onlarla diye e, gitti. E, hı hı. Onların izlerini aktaracak. Şöyle bir soruyla başlayalım Akgün. E, su ile ilgili olan toplantıları özel olarak anlatırsın uzun uzun. Evet. Ama genel olarak bir e, toplantı ...açılışından ve dayandığı prensiplerden, ilkelerden bir miktarı da sen bahsedebilir misin? Evet, sevgilim. Ee, şimdi toplantının açılışı 9 Haziran'da yapıldı. Saat 7'de başladı. Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau. Barcelona'nın ilk kadın belediye başkanı. Ve yine Madrid Belediye Başkanı Manuela Carmena. O da yine... Madrid'in ilk kadın belediye başkanı. Bu ikisi yaptılar. Ee, kendi aralarında konuşur gibi aynı zamanda bir toplumun önüne konuştular. Çok kalabalıktı. Yani 2000-3000 kişi falan vardı diyebilirim. Gerçekten büyük bir kalabalık. Barcelona'nın ortasında. Ee, Madrid ve Barcelona'nın neoliberal düzene boyun eğmemeyi seçtiğini ve bunun bir cesaret istediğini, e, iki toplumunda, iki şehrin insanlarının da korkudan arındığını e, ...söylüyordu Kolağ'a ilk başta. Şöyle dedi bir de... ...korkusuzluk bizi dünyanın başka yerlerindeki mücadelelerle de birleştiriyor. E, bu yeni cesaretin büyük oranda kadınların eseri olduğunu söyledi. Yani bunun e, feminist bir devrim olduğunu da söyledi aynı zamanda. E, Kolağ'ın her zaman bahsettiği bir şey var konuşmalarında. Hep böyle politikanın feminenleşmesi veya kadınlaşması diyebiliriz belki. Politikayı çok eril... Olmakla bir suçluyor Dolayısıyla bu e, Politikanın femininleşmesinin çok önemli Ve gerekli bir adım olduğunu söylüyor Hakikaten de şeydi yani Toplantıda en başından en sonuna kadar Nuran gerçekten kadınların ağırlığı Hissediliyordu hı hı. E, Ve çok büyük bir farklılık katıyor yani Bu toplantılara çünkü yani sen de ben de Çeşitli toplantılara katıldığımız zaman Genelde erkeklerin daha fazla olduğunu e, Sayıcı olmasalar bile Konuşmalarının daha uzun sürdüğünü falan görüyoruz bu tip şeylerden çok bahsedildi pek çok toplantıda. Kadınlar daha fazla söz aldılar. Daha fazla söyleyecekleri şeyler vardı. Yine dönecek olursak açılışı. Kola ve Carmena'nın ardından Brezilya'dan, Arjantin'den, Kanada ve ABD'den yani Amerika Birleşik Devletleri'nden dört genç kadın belediye başkanı da vardı. Hepsi de 30 yaş civarında falan. Ee, bunlar da çok cesur ve e, korkusuz insanlar gerçekten. Çünkü... Ee, aynı şeyler aynı sorunlar onların şehirlerinde de var benzer şekilde şehrin bütün köşeleri artık böyle hani e, kar odaklı kullanılmaya çalışılıyor evet. falan bu insanlar da bu kadınlar da e, yani zaten tabandan gelen bir hareketi daha organize bir şekilde hani bu devlet otoritesine direnen aşırı sağın spekülasyonlarına ve korku senaryolarına korku asmayan bir şehrin inşasında e, aslında birazcık kaptanlık yapıyorlar öyle diyebiliriz. ...hepsinin hepsinde söylediği şey şuydu, bu korkusuz şehirlerin çoğalması gerekiyor. Çünkü bu şu demek, şehire erişim hakkının büyümesi demek. Şehire erişim hakkının büyümesi de demokrasinin büyümesi demek diye konuşmalar yaptılar. Hı hı. Evet. Belki şeyi anlatabilirim bir de kısaca dedin yani ilkeleri neydi bu hı hı. toplantının zaten 3 tane sloganları vardı aynı zamanda ilke diyebileceğimiz 3 tane slogan bu toplantıda birincisi küresel belediyecilik ağının bir parçası olarak çalış diye hı hı. bir slogan yani bütün belediyelerin aslında bütün yerel örgütlerin aslında bir arada aynı şey için hani bu neoliberal düzene karşı çalışması gerektiği tüm dünyadaki belediyecilik hareketleriyle deneyimin bilginin ve Araçların oluşturulan araçların paylaşılması ikincisi politikayı feminize et hı hı. zaten Ada hep söylediği bir şey günlük hayatta eşitlikçi bir işbirliği kolektif bir zeka ve politika için yeni yollar oluşturur bunlarda da kadınlar öncü rol alacak deniliyor üçüncüsü de aşırı sağın yükselişini durdur. Eşitsizliği azaltmak için e, nefret ve korku politikaları aşırı sağ nefret ve korku politikalarına karşı mücadele et ve herkes için iyi olanı güçlendirmeye bak. Sadece evet. bir kesim için değil herkes için. Bu üç sloganla ifade edilebilecek ilkeler doğrultusunda uluslararası bir belediyecilik ağı kurulmaya çalışıyor. Müştereklerden şehre erişme hakkına sağcılık ve ırkçılığa kadar pek çok konu başlıkları paneller ve tartışmalar içerisinde ele alınmış oldu. Bu evet. Senin de konuşmanda ifade ettiğin gibi bu ıı, ön planda olan isimler aslında ıı, belli bir... Iı... Tarihi olan isimler aynı zamanda belli Aynen. hareketlerin hı hı. üzerinde yükselen isimler. Bunlardan en bilineni Ada Colau 2015'teki İspanya yerel seçimlerinde Podemos'un ikinci parti olarak çıkmasıyla Barcelona Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Yine senin hı hı. ifade ettiğin gibi ilk kadın belediye başkanı Aynen. oldu. Başkanlığı kazanmasından sonra ilk açıklamasında da aynı ifadeleri kullanmıştı. Korku kampanyasına karşı umut ve heyecan hı hı. kazandı. ...demişti. E, Kolau Kola, belediye Başkanlığını tabii ki bir günde e, gelmedi aslında. Evet. Onu e, belediye başkanlığına taşıyan bir kriz, krize karşı verilen bir mücadelenin e, temsilciliğini yaptı. 2008 ekonomik krizinin sırasında ipotek mağdurları platformlu isimli e, mülksüzleştirme grubunun kurucu aktivistlerinden birisi hı hı. E, 2011 yılına gelindiğinde yani ekonomik krizi İspanya'yı vurduğunda İspanya'da biz Yunanistan'ın krizini e, daha çok dile getiriyoruz ya da evet. daha çok hı biliniyor hı. ama e, özellikle gençler arasında İspanya'daki işsizlik oranı, oranı %26 idi. Yani Yunanistan'ın hemen e, arkasında gelen bir İkinci. ülkeydi. İspanya'da e, Ayrıca e, ekonomik krizden dolayı borçlarını ödeyemeyen ve e, evlerine el konan insanların sayısı e, o dönemde çok fazla artmıştı. İspanya'nın konut kanunları da son derece katı olduğu e, hatta evlerine ipotek konulanların yani evleri ellerinden alınanların evet. e, borçlarını ödediği bir e, sistem var. 2012 sonunda rakamlara göre ortalama 400 bin tahliye gerçekleşmiş bir ülkeden bir bahsediyoruz. sayı bu gerçekten evet. de? Ee, o dönemde işte e, Ada Colau e, çokça gündeme geliyordu özellikle bankacılara meydan okunmasıyla e, öne çıkmıştı parlamento savunmasına İspanya Bankalar Birliği'nin kıdemli üyesine bu adam suçlu ve ona suçlulara davranılması gerektiği gibi davranılmalı diyen bir <gülüyor> e, konuşması da vardı. İspanya'daki mülksüzleştirme protestoları sırasında e, aynı zamanda... Polis tarafından defalarca gözaltına, gözaltına alındığı evet. öyle Hı. eylem görüntüleri vardır. E, saçlarından sürüklendiği eylem görüntüleri vardır. İki yıl Hı -hı. sonrasında ama belediye başkanı oldu. İlginçtir. E, geçtiğimiz hafta İngiltere'deki seçimlerde İşçi Partisi, Jeremy Corbyn'in de e, aynı görüntüleri var. Evet. E, ve <gülüyor> o da şu anda e, çok sol e, bir politikayı e, işte temsil eder durumda. Evet. Başka ne söyleyebiliriz e, yani aday şey, için? Evet. E, hmm. Aslında çok çok sayıda seçimde e, sandalye elde etmediler ama yine hmm. de muhalefet, yani daha doğrusu sürücü koltuğunda oturmaya yeterli sayıda evet, e, bir hmm. e, şeye ulaştılar. E, diğer e, kadın e, başkan Madrid'in hmm. e, belediye başkanı e, ilk kez seçilen bir hmm. Madrid'e ...seçilen ilk kadın başkanı olarak önemli bir figür. O da sol kanatta. Evet, Onu şimdi e, genel olarak... E, ...bu korkusuz... E, ...şehirler toplantısı... 'nin şeyini anlatmaya çalıştık, arka planını ve e, havasını anlatmaya çalıştık. Ama bizim asıl olarak tabii ki e, diğer politikalar arada da e, ortaklık kurmaya çalışıyoruz. Ama asıl olarak su meselesinde e, Hı -hı. sürdürülen toplantılara e, yapılan toplantılara ak gün katılmaya çalıştı. E, o toplantılardan e, özellikle bahsedelim. Müşterekler evet. toplantısıydı. Bunlardan bir tanesi 10 Hı -hı. Haziran'da gerçekleşen toplantı. Onun da ne konuşuldu evet. bizde e, su hizmetleri e, belediyeler eliyle sürdürülüyor evet. ama belediyelerimiz bir elinde. ticari işletme halinde çalıştığı için e, müşterekler toplantısında bizden farklı olarak neler ifade ediliyordu? Evet. evet birazcık aktarmaya çalışayım şimdi bu da sabah yapılan bir toplantıydı bununla eş zamanlı olarak altı toplantı daha vardı zaten. İki saatlik bir çalışma. Şimdi müşterek olarak su ve suya erişim hakkı da oldukça tartışıldı. Aslında sadece hani sudan bahseden bir toplantı hı hı. değil. Müşterek deyince pek çok şey aklımıza geliyor. Hele özellikle bu toplantıda şehir. Şehire erişim, şehrin her noktasına ve size sunduğu hizmetlere erişimden bahsediyoruz. Yaklaşık 70 kişi vardı. Toplantıda da konuşmacı olarak Napoli'den, Paris'ten, Grenoble'dan, Barcelona'dan beş konuşmacı vardı. İlki bir ekon adlı bir kooperatif kurucusu. E, onun konuşmasında yani isimlerini böyle hani sürekli söylemeye gerek yok. Fresnillo diye bir e, kadın. O e, şeyden bahsetti. Yani kent müştereklerinden bahsederken şöyle bir şey söyledi. O benim çok hoşuma gitti. Evrensel erişim olacak bunlara. Yoksa bunlar müşterek olarak kabul edilemez dedi. Hani adı müşterek olabilir ama... Eğer bunlara evrensel erişim yoksa yani bunlara erişmek için siz para ödemek zorundaysanız falan o Hı. zaman biz ona müşterek diyemeyiz dedi. Ve özellikle de verdiği örnek şeydi su Barcelona'da su. Çünkü Barcelona'da kentin %90'ın suyu çok uluslu bir şirket olan Iguest de Barcelona diye bir şirket tarafından karşılanıyor. Çok uluslu diyorum çünkü gerçekten de işte pek çok yerde bunun Latin Amerika'da falan değişik ülkelerde ee, ne denir şubeleri var yani hı hı. Iş, işletiyorlar su ve su hizmetlerini ee, şimdi Barcelona'da böyle olduğu sürece dedi bu şirket tarafından su ve su hizmetleri işletildiği sürece e, biz bir müşterekten değil aslında ekonomik bir metama muamelesi gören bir varlıktan bahsediyoruz hı hı. Dedi. bayağı eleştirel yaklaştı. Ve ee, yine her zaman bizim de söylediğimiz bir şey bu Fresnillo diyor ki suda dahil olmak üzere tüm müştereklerin var olabilmesi ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için bunların kamu eliyle yönetilmesi lazım diyor ve e, özellikle de diyor kamudan anladığımız şey diyor e, bunların korunması gerekiyor dedi bizim hı hı. hani hep söylediğimiz evet. şeyler olan biliyorsun bunlar. Bir de şeyin altını çiziyor özellikle kamu özel işbirliklerinden uzaklaşmak lazım diyor çünkü kamu özel işbirlikleri dediğimiz şeyler diyor aslında tamamen özelleştirme başka evet, hiçbir göz şey boyama. aynen öyle yani yeşile boyama falan gibi bir şey şey diyor kamu özel işbirliklerinden hızlı uzaklaşıp kamu toplum beraberliklerine doğru. ...evrilmemiz gerek. Burada hep community... ...kavramından bahsediliyor. Yani bütün toplantı... ...boyunca. Türkçe'ye hani topluluk... ...dediğimizde çok anlam ifade... ...etmeyebilir evet. ama kamunun hani... ...mümkün olduğunca halka yakın ve halkın... ...katılımını içeren bir kamu. Eski... ...devletçilik anlayışından farklı bir şeyden... ...bahsediliyor. Ee, onun dışında... ...şey diyebilirim. E, Paris'ten... ...katılan konuşmacıdan birazcık bahsedeyim. O da Sylvia Frederiksen. Remix Commons diye bir e, kurumdan... ...geliyor. O da şeyden bahsetti birazcık hani müşterekler kavramının toplumda tartışıldıkça büyüyen ve farklı boyutlarda anlaşılan bir olgu olduğunu ve dolayısıyla sürekli hani olgunlaşan Hı -hı. demokrasiye aynı zamanda katkısı olan bir şey olduğunu söyledi. Napoli'den Giuseppe Michiarelli herhalde doğru söylüyorum. Masa Kritika <gülüyor> Napoli diye bir gruptan geliyor. O da müşterekler meselesinin sadece... Müştereye erişim hakkıyla sınırlı olmadığını söyledi. Bu benim çok hoşuma gitti. Ee, şey diyor, müşterekler aynı zamanda toplumlar için birer demokrasi laboratuvarıdır. Gerçekten de hani insanların kendilerini ifade ettikleri, e, üzerinden anlattıkları su, işte toprak neyse müşterik e, söz konusu... Şehrin kendi kararlarını vermesinin ve katılımcı demokrasinin müşterekler üzerinden yürüdüğünü söyledi. E, müştereklerin işbirliği ekonomisi diye bir şey vardı. Böyle bir kurum. Onun adına da Barcelona'dan yine bir konuşmacı vardı. E, Maya Foster. Sadece Barcelona'da bile müştereklerin işbirliği ekonomisini örnek olarak gösterilebilecek böyle kooperatif kıvamında hmm. bin civarında oluşum olduğunu söyledi. Ne kadar güzel bir şey evet, değil mi? Evet. Yani bin tane Barcelona'da çok çok büyük bir şehir değil yani şeye baktığınız zaman İstanbul'a. 14-16 Kasım tarihlerinde Barselona'da yapılacak Akıllı Şehirler Kongresi'ne çar bulundu. Görüldüğü gibi hani böyle korkusuz şehirler, akıllı şehirler falan. Burada hep böyle şehir kavramı üzerinden gidiliyor. Yani bir bütün olduğu için sadece Hı. böyle su Sadece ne bileyim işte barınma hakkı falan değil de hepsini Hı -hı. bir arada toplayan şehir. Aslında evet öyle bakmak lazım. Aynen. Çünkü yani tek başına örneğin biz de ifade etmeye çalışıyoruz. Ee, evet su alanı çok sorunlu ama su, evet. tek başına su meselesini çözemezsiniz. Aynen. Tek başına oluşan bir mesele değil çünkü. Hepsini birlikte ele almak gerekiyor diye. Ayrıca bu ortak müşterik meselesinde e, işte kimsenin mülkiyetinde olmayan ama sorumluluğu e, herkese ait olan evet, e, diye bir e, tanımlamada kullanılabilir herhalde. Evet aynen öyle. Bunlar hep tartıştık zaten. Son konuşmacı o da Greenland Tarkan'a şey yapmamak lazım. <gülüyor> Zeytinlikler <gülüyor> meselesinde hemen yani mülkiyeti olmayabilir zeytin ağacı olmayabilir ama evet. yani sonuçta bakan'a cevap gitti. <gülüyor> Son konuşmacı da ilginçti Nuran, Grenoble Kent Konseyi'nden Anne Sophie e, Olmos, herhalde böyle okunuyor yine bilmiyorum. O da işte Grenoble kentinde suyun yeniden belediyeleştirilmesi üzerine e, bir konuşma yaptı. Şimdi baktığımız zaman küresel kuzeyde dünyada yani kuzey ülkelerinde su hizmetlerini yeniden belediyeleştiren şehirler arasında Paris var. Fransa uh -huh. işte Berlin Almanya'dan Atlanta Indianapolis gibi büyük Amerika Birleşik Devletleri şehirleri var. Bunları söyledi Olmuz. Paris gibi sembolik şehirlerin ek olarak çok sayıda küçük belediyede de suyun kamu kontrolüne geçtiğini anlattı. Belki evet. şeyden bahsedebiliriz burada Akgün ve biz e, şimdi tarihini tabii ki hatırlayamayacağım. 2015'li galiba. 2015 yani. yılında bu yeniden belediyeleştirme diye bir e, broşürün çevresini yapmıştık. O broşürün içerisinde 35 ülkeden e, 180 e, vaka vardı yeniden ile evet. ilişkin. Bunlardan bir tane yani bunun raporun içerisinde Fransa'da evet. 50'den fazla belediyenin ee, özel şirketlerle olan kontratlarını iptal ettiği Hı -hı. ya da yenilemediğini Yenilemediği, e, evet. söylüyordu. Bu bahsettiğin e, Gnobz galiba evet. e, bunlardan e, biriydi. Bir e, Orada da yani bir yolsuzluk sonucu Sueliz'in bağlı kuruluşlarından biriyle 89 yılında yapılan uzun süreli e, kira sözleşmesi Bölgesel denetim birimi e, tarafından ekonomik açıdan kusurlu olmakla e, eleştirilmişti. Yeniden hı hı. yapılan müzakereler sonucunda işletme kontratı 96'da yerel yönetimle birlikte oluşturulan e, hı hı. bir ortak işletmeye e, girişime devredilmişti. Fakat bu yeni kontratta yine e, tartışmalıydı. O kontratta işletmecinin yönetim ve diğer hizmetlerinde SUEZ'in taşeronu olarak çalışmasına izin e, verir nitelikte ve ilk işletme risklerinin oluşması durumunda bile işletmecinin hizmet bedeli almasını garanti altına alan unsurlar içeriyordu. E, bunun üzerine suyun yeniden Belediye eleştirilmesi kararı Mart 2000'de e, verildi ve SUEZ'in bağlı kuruluşu ile yapılan özel kontratı, e, yolsuzluk, şeffaflığın olmayışı Hı -hı. ve aşırı yüksek fiyat gibi gerekçelerle iptal edildi. En 2001'de tekrar su hizmetleri belediyeye döndü ve döndükten Hı -hı. sonra da e, olumlu gelişmeler kaydedildiği ifade e, edilmeye başlandı. Hı -hı. E, fiyatlar sabit seviyelerde Altyapı hizmetlerinde e, yenilemek, altyapı hizmetlerine yönelik yatırımlarda artışlar hı hı. E, söz konusu oldu. Bu direkt olarak tabii ki su kalitesini etkiliyor. Kayıp kaçakları evet, azaltıyor. Kayıp kaçakları evet. azaltıyor. E, Aynı zamanda e, katılıma yönelik yani yönetim hı. seviyesinde yönetim e, anlayışında da değişikliklere gidildi. Evet. Burada e, yönetim kurulunun 3'te biri sivil toplum temsilcilerinden ve geri kalan 3'te 2'si e, şehir meclisi üyelerinden hmm. oluştur, oluşan bir yönetim birimi de evet, bu hayata bir demokrasi işi evet, zaten aynı geçirilmişti. Zaman. Evet şimdi e, olmasın konuşmasından sonra bütün şey bittiğinde ben zaten şunu sordum hani sen de başta dedin ya bizim e, su hizmetleri hep belediyeler tarafından Hı -hı. yönetiliyor yürütülüyor ama e, hani bu böyle yeniden belediyeleştirme. Ee, ne anlama geliyor çünkü bizim ülkemizde ben işte el kaldırdım ve bir yorumda bulunmak istediğimi söyledim bizde her şey zaten belediyeler tarafından yürütülüyor ama sularımız sürekli pahalanıyor biz bu suları içemiyoruz bile çoğu şehirde ee, suların kalitesi iyi değil kayıp kaçaklarımız yüzde elli varmış durumda. Ve bir de bunun üzerine e, baktığımız zaman hani içme suyunu evet, tamamen, e, tamamen ambalajlı sulara sonra. şey yapmışız. Evet ambalajlı su sektörü orada belediyenin yapması gereken işi onlar yapmaya başlamış. Ve e, içme suyuna da işte e, şeye verdiğimiz musluk suyuna verdiğimiz paranın işte 500 katını falan ödüyoruz. Bir de şeyi söyledim. Ee, orada zaten herkes ha! yaptı böyle inanamadılar hani bizde İstanbul'da hepimizin bildiği bir su şirketi var kamu şirketi İstanbul'un göbeğinden işte suyu çekiyor Belgrad ormanlarından ve yaklaşık 40 tane ülkeye Hı -hı. bunu satıyor hani kim parasını verirse oraya satıyor bunu duyunca insanlar zaten inanamadı. Vaktimiz evet. kalırsa yeni bir örnek daha verebiliriz bu konuda. Evet evet. Evet. Ya bunu söyleyince işte hani ben sordum hani ne düşünüyorsunuz buna ne diyeceksin sadece yeniden belediyeleştirmek yeterli midir? Olmazsa tabii ki de yeterli değildir diğer katılımcılar da öyle dedi ama şeyi söyledi hani Grenoble'da bu sadece biz kontratı yenilememekle kalmadık tabandan zaten bir evet. hareket e, Bunu böyle talep, bir istedi. Talep, talep etti demişti. Evet. evet. Suyla ilgili bir başka toplantı yani suyun da dahil olduğu bir toplantı vardı. Yeniden belediyeleştirme. Aslında bir miktar evet, buna aktardın. Evet. Ee, 11 Haziran'da katıldın. Onunla da ilgili bir şeyler söylersen. Çok kısacık. Evet, zaten 1-2 dakikamız falan kaldı. Gördüğüm kadarıyla. Yani burada da Yeniden belediyeleştirme meselesi sadece su üzerinden alınmadı ama Katalonya'dan katılan, Barcelona'dan katılan ve su hayattır anlamına gelen Agua es Vida adlı bir platformdan katılan bir Miriam isminde bir katılımcı vardı. O şeyden bahsetti, Katalonya'da her şey çok farklı dedi, baktığınız zaman Avrupa'da. Pek çok ülkede ve şehirde baktığınız zaman hani kamu eliyle yönetilen su bizde %90 oranında özel şirketler tarafından yönetiliyor. Ama biz diyor hani mesela Barcelona'da 100 senedir özel şirket eliyle yürütülen bu sudan artık o kadar mağdur olduk ki tabandan gelen bir hareket yine. Bu şeyin artık kamunun eline geçmesi gerektiğini söylüyor bize. Ve 2005 ile sanırım 2017 arasında mıydı? Böyle 10 12 yıllık bir zaman dilimi içerisinde bütün kontratlar diyor yenilenecek. Biz Hı -hı. yenilenmemesi için çaba gösteriyoruz, mücadele veriyoruz. Ve büyük ihtimalle de böyle olacak dedi. İşte bu Terrassa Belediyesi yine Katalunya'nın dördüncü büyük kenti. Orada mesela böyle bir karar alındı yani bu yeni bir şey de değil biliyorsunuz orada artık su hizmetlerini kamu eliyle yürütülme kararı alındı ama henüz şeye başlamış değil. Evet. Söylenecek çok şey var ama programımızın galiba sonuna geliyoruz. Evet e, aslında evet. E, bunları yazılı hale de getirirsin. E, oradan evet. da okumak mümkün olabilir web sitesinden. Aynen. E, niyet belirtmek yani bir istekte bulunmak lazım herhalde. Bu belediyeler sonuçta Barcelona'a e, tamam İstanbul'dan karşılaştıramayız. Daha küçüktür. Hı -hı. E, ama dünya, sayılı şehirlerden bir tanesidir. Evet. E, İspanya'nın hatta... <gülüyor> Önemli bir şehirdir. Tabii, aynı. Madrid aynı şekildedir. Bunların ee, hepsi metropoliden sonuçta Evet yani. yani sonuçta başta da ifade etmeye çalıştık. İşte 68 ülkedeki 180 kentin e, belediye temsilcilerinin, başkanlarının katıldığı bir toplantıdan bahsediyoruz. Hı -hı. Ve işte neoliberal politikalara karşı, sağ politikalara karşı aslında e, alternatif ve ilkeli bir duruş sergilemeye çalışan belediyelerin işbirliğinden bahsediyoruz. Keşke Türkiye'de de e, evet. belediyeler, e, işte bu neoliberal politikalara karşı daha somut taleplerle, e, ilkeli bir birliktelikler, e, ilkeli birliktelikler, İşgürlükler oluşturabilse evet. Aha, e, ve işte böyle e, insanlara daha anlamlı e, Çok çözüm doğru. önerileri sunabilse. Ve Nurhan şeyi söylemek istiyorum bir de hani her şey yani bu, bu insanlar bunu başarıyor. Biz ütopik bir şeyden bahsetmiyoruz. Hı hı. Yani bir sürü belediye bunu yapıyor 65 tane ülkeden dediğin gibi işte. Bir sürü belediye 180 tane belediye temsilciler falan hepsi bunu söylüyorsa demek ki Böyle bir şey yapmak, böyle bir dünya, başka bir dünya mümkün. Öyle <gülüyor> <Evet>. diyelim mi? <gülüyor> Programı bitirelim <gülüyor> o zaman. Peki, katıldığın için çok teşekkürler hakkı. Rica ederim. <gülüyor> Haftaya görüşmek <gülüyor> üzere diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Su hakkı. Kar için değil, yaşam için su.